Allahu Allahi min al-Shaytan ar-Rajiim Bismillahi al-Rahman al-Rahim Alhamdulillahi lizi Hada na liha za illa billah fa qala fi kitabih al-Kadim wa illa in ya Allah al-Awla Allah al-Zahir Allah kana fi Allah Allah ve Feviydu emri ilallah ve la hawla ve la kuvvete illa billah. Sallu ala resulina Muhammed. Allahu Muhammed. Yusuf suresi 35. ayeti kerimede kaldık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yusuf suresi ve Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası ve oradan alacağımız ibretler sünne Beda lehum min ba'di ma ra'avul ayat le yescunun lehu hatta hin Tabi konular birbirle bağlantılı İnşallah bu sure-i celileyi sıralı olarak aksatmadan takip edilebilirse Kaldığımız konudaki ayeti kerimeleriz daha net anlaşılır Çünkü öncesiyle bağlantılı konular Yusuf Aleyhisselam'dan işte o sarayda bulunan Züleyha ondan rağbet almak yani kendine eee ettirmek istedi. Yusuf Aleyhisselam gale meadillah. Allah'a sığınırım. Senin eşin beni burada korudu, muhafaza etti, yetiştirdi, bana baktı. Ben ona bu ihaneti o görmediği halde yani burada odada baş başa kaldık diye böyle bir şey olur mu? Bu olmaz, bu yasak, günah, bu haram. Efendim, o toplum önceki derste geçti. Halbuki kendileri İslam ahkamına tabi değiller. Kraliyet, işte firavunluk sistemi, yani yapı itibariyle orada bir İslam kuralı yok. Görüyoruz ki, o toplumda da zinanın yasaklığı, çirkinliği ve toplum tarafından reddedildiği, hatta bu işi yapanların icabında öldürülebileceği, hapislere atıldığını görüyoruz. Demek oluyor ki bu dünya tarihinde faiz dediğimiz, zina dediğimiz bütün İslam ve gayri İslami toplumlarda Bunlar nefretle karşılanmış, dışlanmış ve yasaklanmış dinimizde de zaten haramdır, büyük günahlardandır. Yusuf Aleyhisselam bu menfur işten kaçarken, Züleyha tabii onu yakalamaya çalışırken gömlek arkadan boyu boyunca yırtılıyor. Orada da bu olaya şahitlik yapan bir bebek dile geliyor ve olaylar ayrıntılı bir şekilde izah edilince... Aziz, yani o Züleyha'nın eşi, devlet başkanının yardımcısı, Beda ortaya çıktı. Lehum onlara, mimbadi. bundan sonra ma ra'avul ayet, bütün delilleri gördüler. Bakıyorlar ki Yusuf aleyhisselam kaçıyor, gömlek arkadan yırtılmış, yani e, kötülük yapmak isteyen üzerine doğru gider. E bu sırtını dönmüş, arkadan gömlek yırtılınca, Ha, buradan anlaşılan o ki Bu kaçıyor Kendini kurtarmaya çalışıyor Ve kapının önünde E şimdi bu kapıya doğru niye gelmiş Bu çirkin iş yapılacaksa Diğer tarafa doğru gidilmesi gerekir Vesaire ayrıntı anlaşılıyor Beda ortaya çıktı Lehum onlara Kendileri için maraul ayat. Bütün deliller Ortaya çıktı Çıktıktan sonra yine bir önce, önceki Konuda o ne dedi Yusuf ey Yusuf dedi haza. yani sen bu işi olmamış say anlaşıldı. Yani burada bir efendim sana sarkıntılık var. Burada bir yanlış yapıldı fakat biz devletiz efendim e, bu da devlet başkanının yardımcısının eşi böyle bir durumu biz nasıl ortaya çıkartırız ne diyebiliriz? Efendim bu fatura sana kesilecek İşte Kur'an-ı Kerim'in en güzel kıssa dediği bir gerçeklerle yüzleştiriyor Yani bazı davalar vardır ki dünyada olaylar vardır ki insanı suçlu zannediyorsunuz Meğer suç onda değilmiş Onun için İslam'da beratı ı zimmet vardır Yani insanlar suçsuzdur Olayları ince aykun fasıkun bine beyin size gelen fasıklardan gelen ge haberleri araştırın diyor Kur'an. Onlara bu <gülüyor> olay ortaya netleşince nehu elbette o Yusuf'u hapsedecekler. edecekler hattahin bir müddet. Dediler seni hapse atacağız. E, çünkü bu durumda biri ceza yemeli. E, biz de bu cezayı üstlenemeyiz. Ciddi bir mesele bu. Bu sefer Yusuf Aleyhisselam'ı hapse attılar. Evet, burada şunu net söylemek gerekir. Hizyü dünya ehvenu min ahiret. Dünyanın mahzuniyeti, o net bir ifadeyle dünyada rezil olmak ahiretin sonsuz rezilliğinden kolaydır. Dünyadaki bitiyor ama ahiret bitmiyor. Ve Yusuf Aleyhisselam hapse atıldı. Hiçbir suçu yok. Suçuz yere hapse atıldı. Vadehala meghu sijin vadehala meghu Yusuf aleyhisselamla beraber sijin hapse feteyan iki genç demek oluyor ki Yusuf aleyhisselamın yanında kovuşunda iki kişi daha var. Hale <gülüyor> ahduhuma. Onlardan birisi dedi ki: Inni erani aalsiru hamra. Ben bir rüya gördüm. Tabi orada ne kadar kaldıklarını bilemiyoruz efendim. Ve onlardan bir tanesi ben rüyamda Asiru sıkıyorum, hamra şarap. Yani şarap sıkıyorum. Yani şarap sıkılmaz tabii demek üzümü sıkıp işte şarap yapıyorum. Böyle bir rüya görüyorum. Yani efendim böyle sıkıp şarap çıkarttığımı böyle bir şeyi görüyorum. Ve kalel ahar, diğeri de inni ben erani görüyorum. Rüya tabii bu. Ehmilu taşıyorum fevka resi başımda. Res baş, fevk üst. Hubzen, ekmek. Tekulehu tayru minhu kuşlar ondan yiyor. Tekule yiyor. El tayr kuş. Kelime manasını vermeye çalışıyorum. Bunlarda da hatırda kalsın. Efendim biz de kelime kelime Kur'an'ın tefsiriyle hem mesele anlaşılmış hem de Kur'an-ı Kerim'in her bir kelimesine mana vermekle bir dönem sonra da insan o meleke kendisinde gelişir. Nebi inab bize haber ver. Bir tevilih bunun izahını, yorumunu. Yani rüya tabirini yapar mısın? Hani deriz ya rüya rüya rüyanın tabiri. İnna nerake, inna nerâke. Seni görüyoruz minel muhsinin. İnna biz demektir. Nerake görüyoruz. Yani iyi bir insan. Sen rüya tabirini çok iyi bilen biriliği olarak görüyoruz. Çünkü demek ki daha evvelden böyle şeyleri konuşmuşlar. Kur'an-ı Kerim orada işte yedi seneden bahsediyor. Yedi senenin her ayrıntısı değil. Esas buradaki bir mesele anlatılıyor. Şimdi bu ayeti kerimenin ayrıntıları gelecek. Bu konuyla alakalı Hazreti Katada radıyallahu aleyhi sakil sellemizden Melik vel ahar Habbaz. Onlardan bir tanesi o Melik devlet başkanının kralın e, yani çay servisini şerbet servisini yapıyormuş. Diğeri ise e, sarayda fırın yani e, fırıncıymış. Böyle bir rivayet bahsediliyor. Kâne Yusuf Aleyhisselam kad işte harafiscin. Yusuf Aleyhisselam hapiste bilcud cömertliğiyle, Emanete ayetiyle ve sözünün doğruluğuyla bütün peygamberlerde Sıdık vardır. Doğruluk bütün peygamberlerin ortak özellikleri doğru. Yani doğru olmak. Doğruluk insanın aslında olan ve onun kemalatını ortaya koyan bir şeydir. Ve kulû kavlen de dost doğru konuşun diyor Allah. Ve husn-u ahlakı güzel ve kesretü'l ibade ve ibadeti çok bir insan, ibadeti çok. Demek ki bir insanda efendim olması gereken güzel özellikler, cömertlik, emanete riayet, sözü doğru olmak ve efendim güzel ahlak ve e, Hoş Zarif Latif bir söz sahibi olmak Evet e, Çok ibadet ediyor Salavatullahi aleyhim Aleyhi ve aleyhim ecmain Evet Allah kendisine ve bütün peygamberlere Salatı üzerine olsun 37. ayeti kerime Kale Yusuf aleyhisselam burada Onların rüyalarını tabir ediyor. Rüya tabiri mühimdir. Rüyalar ruhlarla alakalıdır. Yes'elûnâ ki ane ruh, sana ruhu sorarlar. Koli ruh, ruh min emri Rabbi. Allah'ın Celle, Celle emridir. Yani Allah'ın tasarrufundadır. Her şey onun tasarrufunda. Ancak ruhun bizzat tasarrufu. Çünkü insan uyuyunca beden duruyor, ruh çıkıyor. Ruh çıkınca, ee, o rüya ruh tarafından görülüyor bir bakıyorsun adam burada yatıyor kendisi gidiyor Mekke'ye uzak bölgelere İşte o tasarrufu ruhtaki o tasarruf Allah'ın emriyle gerçekleşiyor Onun için rüyaya yalan karıştırmak ruha iftiradır bu iftira Allah'a gider kafir eder kişiyi bu da var Onun için böyle rüyalarla dalga geçmek gelişi güzel konuşmak doğru değil Burada ayeti kerimede net olarak bunlar da söylenecek Siz sordunuz ben söyledim Allah'ın hükmü tamamlandı kesinleşti diyecek Onun için rüyaları doğru kişilere anlatmak lazım Ehlini anlatmak lazım bilmiyorsa Allah mübarek etsin demek lazım e, Efendim tev tev tevilini biliyorsa hayra yormak lazım Gelişi güzel bir şekilde e, alay ederek bunun tevili yapılması durumunda e, akıbet iyi olmayacaktır. Dikkat etmek lazım. Şimdi 37. ayette bu mesele açıklanıyor. Kâle kuma taamun turzekânihi. Yani buraya yapılacak olan servis veya genel olarak Allah'ın sizlere lütfedeceği bir nimet. kuma size gelmez te taamun bir yiyecek turzekânihi. Size sunulan o yiyecek gelmeden. Şimdi mesela sabah vakti bunlar rüya insan gece Efendim uyuduktan sonra sabah kalkınca rüyayı anlatır. işte sabah anlatılıp öğleyin yemeği gelmeden olabilir. Tefsirde geçmiyor. Ancak yani olabilir mi? Olabilir. Yani size yani buraya bir yiyecek gelmeden evvel efendim ben şimdi bu saatte size rüyanın tabirini kuma يَئْتِيكُمَ turzakani illa إِلَّا نَبَّئْتُكُمَا Size rüya tabirini anlatayım. Bir tevilih tevilini. قَبْلَا اَنْ kuma yani o yiyeceklerse gelmeden evvel. Tekrar böyle ayrıntılı bir şekilde burada Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Zalikuma <gülüyor> işte siz ikiniz mimme allemeni Rabbi. Rabbim bana bunu öğretti. Yani Yusuf Aleyhisselam Allah bana rüya tabirini öğretti diyor. Yani rüya tabiri müstakilen bir ilimdir. Müstakil bir bilgidir. Rüya tabirleri mesela İmam nablus'inin vesaire böyle eserlerinden görebiliyoruz. ve Rüya tabiriyle alakalı Kur'an-ı Kerim bir peygamberin Rabbim bana bu tabiri öğretti. Nasıl ki İsa aleyhisselam ölüleri diriltme kabiliyetine Allah onu ona verdi. İnni terektu ben terk ettim millete kavmin bir kavim ki la yuminine billah. Onlar Allah'a iman etmeyen bir kavim. Yani daha evvelden saraydaydı. Allah'a iman etmiyorlardı. Putperest idiler. idiler. Efendim idiler. Yani kadınlar kötü fiil zinaya davet ettiler. Terk etti onların hepsini. Allah'a iman etmeyen bir kavim bunlar. Halbuki o oraya ayak uydursaydı o sarayda efendim o haramlara vesaire düşüp istediği gibi hayat sürebilirdi orada. İşte burada biz net olarak şunu görmemiz lazım. İnsan içine düşmüş olduğu nimetler, ortamlar, şartlar vesaire... Allah'ın emriyle karşılaştığında hepsini reddetmeyi bilecek. İşte Yusuf Aleyhisselam'da bunu görüyoruz. Yani elinin tersiyle o sarayın ihtişamı, nimeti, ortamı, efendim her türlü kendisinde donanım var. Ne yapıyor? Ben Allah'ın emrini çiğneyemem diyor. İşte burada terek tü, terk ettim. Millete kavmin la Allah'a iman etmiyorlar. Ve vehum onlar bile ahirete, ahirete de kafirin inkar ediyorlar. Vettebaatü ben tabi oldum. Burada da onlara tevilini yapmadan anlatıyor. İslam'a davet ediyor. Millete İbrahim, İbrahim Aleyhisselam. abay İbrahim, İbrahim Aleyhisselam. Millete din. abayı babaları İbrahim Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam kim oluyor? İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu. Yakup Aleyhisselam o kim? O da İshak Aleyhisselam'ın oğlu. Mâ elena bize en nüşrike billâ. Allah'a ortak koşmamız olmaz min şeyin hiçbir şey ona ortak koşamayız o ne dediği kabul onun ortağı yoktur zâlîkem min bu Allah'ın bir lütfu yani Allah'a ortak koşmamak Allah'ı birlemek Allah'a kul olmak ona tapmak efendim min fadli aleyne ve alannâ ve alannasi ve insanlara olakin ne isterenler insanların çoğu laa şükurun Allah şükretmezler Allah şükretmezler bunu söyledikten sonra Ha, demek oluyor ki biz bir meseleyi açıklarken eğer orada bir fırsat varsa önce Hakk'a davet etmek lazım. Hakk'a davet etmek lazım. Ya sahibi i sicin. 39. ayet. Ey hapis arkadaşlarım. Ya sahibi sicin. Sicin hapis. Ey hapis arkadaşlarım. Erbabun müteferrikun. Farklı ilahlar mı? Hayrın hayırlı. Emillahul vahidul kahhar. Allah Allah El-Vahid-Teyk El-Kahhar Efendim gücünden kendisine Sepkat edecek Ve bütün güç kuvvet kudret sahibi Kahhar olan Allah Kahhar olan Allah Yani mülkünde Uludur yücedir Her şey Allah'ın gücü yeter Allah Celle Celaluhu mu E şimdi o varken sen kalkıyorsun Taştan, topraktan, tunçtan, demirden, bakırdan bilmem neden, heykeller bilmem neler. Bunların karşısında hürmetler, saygılar. Ya bırak şimdi bu Allah'tan başkasına bu gereken tazimdir, hürmettir neyse. Diyor Yusuf Aleyhisselam yani tek olan Allah'a mı bir sürü isimler takıp... Ma tabudun siz tapmıyorsunuz minduhi Allah'tan başkasına illa ancak esme en meytumuha isimler taktınız o taktığınız farklı isimlerde kendinize göre ona tapıyorsunuz şimdi bakıyorsunuz insanlara Müslüman mısın Müslümanım diyor öbürü Müslüman mısın başka bir şey yok diyor ben diyor şöyleyim diyor bir sürü isimler takılıyor Yahudilik, Hristiyanlık Şamanizm, Hinduizm, Budizm Yok medeniyim, çağdaşım, uygarım şuyum, ya, Müslümanım desene bir sürü isim Ne sayıyorsun, neyi kastediyorsun Ma te'abudun Tapmıyorsunuz mindunihi Allah'tan başka İlla esman Semmeytumû İsimler takıyorsunuz, o isimlere tapıyorsunuz Diyorsunuz ki benim yolum Peki o yolun kuralını kim koydu O yol seni cennete götürür mü Tamam o yola insanları sevk ediyorsun Peki eşittir Sonunda cennet var mı? Sonunda Allah Celle Celal gel kulum sana aha, cennetimi veriyorum diyor mu? Yok. Entun ve abakum siz ve babalarınız. Ma enzelallah Allah indirmedi biha o, o isimler taktığınız yollar hususunda min sultan bir belge var mı? O yol seni cennete götürür mü? E götürmez. Yani Allah'tan gelen bir kitap var mı? Yok. Allah'tan gelen bir peygamber var mı? Yok. Peki o yol efendim seni cennete götüreceğine dair Allah'tan bir teminatın var mı? E yok. E ne gidiyorsun o yola? E o yol batıl bir yol. Yani bir yoldan bahsettiğin zaman ayet-i kerime ma'en Allah indirmedi biha o bahsettiğin bir isim takıyorsun. O taktığın isim. Adına neyi söyler ülkemizde elli tane isim sayıyorsun mesela. Şimdi günümüzün de... Kutperestliği böyle bir şu ayeti Ker Ma tabudun, Tapmıyorsunuz Minduniye Allah'tan başka İlla sen semmeytumuhu İsimlendirdiğiniz isimlerin peşinde bir kendinize ilahlık uluhiyet oluşturuyorsun Adam onu kutsuyor ben bu yolda gideceğim diyor tamam gidiyorsun Entum siz ve abakum atalarınız Peki ma enzelallahu biham min sultan Allah bu hususta bir delil indirmedi bir belge yok Allah'ın emri mi değil Peygamber var mı o işin ucunda? Yok. Peki Allah tarafında bir kitap var mı? Yok. Peki bu yol seni cennete götürür mü? Götürmez. E, e, ne oldu şimdi bu yol? Eşittir. Tamam gidelim bu yolda. Uygar olalım şu olalım bu olalım. Gidelim. E, gidelim. Sonra ne olacak? Ben gitmem de benim gideceğim yol efendim Allah'a tapmaktır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e uymaktır. Ahkamı dine tabi olmaktır. Çünkü Kur'an bana diyor ki bu yolda gidersen cennete gidersin diyor. Günümüzü konuşacak olursak. Net bir ayet. Allah Celle Celal bu hususta bir de delil indirdi mi? İndilmedi. İnil hukum, hüküm illa ancak dille Allah'ındır. Hüküm Allah'ındır. Hüküm Allah'ındır. Çünkü mülkün sahibi o. Bir fabrikanın patronu vardır. Bin tane işçi vardır. Bir tane işçi aldık. Gelen işçi diyor ki, daha bir ay olmamış. 100 yıllık fabrika. Babalardan, dedelerden kalmış. Başında adam otoriter birisi. İşçinin hakkını veriyor. Gayet nizamlı, intizamlı. Üretip tıkır tıkır işliyor. Birisi geliyor efendim bir dakika ya buranın gelirine giderine üretimine bana niye sormuyorsunuz efendim. Ben burada kendi otoritemi kuracağım falan. Patrona bu haber gidiyor patron. Kim bu adam? İşte bir ay evvel gelmiş. Burada buranın her şeyle hükmetmeye kalkışıyor. Efendim böyle bir durum ve kargaşa çıkartıyor. Verin çıkışı gönderin. Şimdi mülkün sahibi Allah ya Adem Aleyhisselam'dan beri insanlar geliyor gidiyor. Her gelen diyor ki benim dediğim olacak ben burada... Mevlâdır sen kimsin ya? Vuruyor Mevla silleyi. Ölüp gidiyor adam bakıyorsun. E toprak oluruz. Kalmayacak hiç. Neler gitti bu dünyada? Ne insanlar gitti ya otur oturduğun yerde. Yani Allah'ın mülkündesin. Mânzelullah bihem bir sultan. Allah sana bir delil indirdi mi? Bu yol seni cennete götürür diye. Yok olsa o yol seni cennete götürmez. Götürmediği götürmedi cennete gidilmeyen bir yolda ne işimiz var? İnil hüküm, hüküm illa lillah Allah'ındır. Çünkü güneş, ay, efendim gökler, yerler onun. Efendim ilkbahar, yaz, sonbahar, kış onun, her şey onun. Hüküm Allah'ın. Emara ella te'abudu, Allah emretti. İlla İyyahu, sadece ona kulluk. Laleke dinil kayyım, dost doğru, din, yol. Din, din kelimesi, yol demektir. Değinden de gelir, deyin borç demektir. Yani Mevla gökleri... Emanet verdi. Hani sana bir çok kaliteli bir jip verdi. Bir de ya, villa verdi. Havuzlu bir villa. Yeni, al şu villayı. Al şu parayı. Sana abi, 20 bin da harçlık falan. Ge efendim arabayla gez toz bu evde de kal. Ya, ne iyi oldu ya falan. Ama araba senin değil villası. Hiçbiri senin değil. Emanet 20 günlük. Mevla Teala ve Tıkadır Seyitleri güneş ay yaratmış. Villa dediğimiz işte e, dereleri, nehirleri, gölleri, denizleri yaratmıştı. Onlar da havuzlar. Mevla envai çeşit nimetlerini yaratmış efendim, Anahtarını da vermiş Kullan kulum Gözün farlar açılıyor Hayat devam ediyor Kullan Fakat nedir? Bunlar emanet Emanet Sonra 20 gün sonra Ver anahtarları falan Ya bunlar benim Nereden senin oluyor ya? Emara ellâ te'abudû Mevla Teala neyi emrediyor? İllâiyyâh <gülüyor> Mevla Teala sadece kendisine ellâ te'abudû illâiyyâh Kendisine kulluk edilecek Dâliked dinül kayım Dost or, yol bu Dostur yol efendim sahip olduğun emanetin sahibini tanıyacaksın. Olakın lakin ekseren naz insanların çoğu la yalaman bilmiyorlar, bilmiyorlar. Her gelen ayağını basar basmaz avlamayan insan, insan insanoğlu görmez miyim ne halak Nahum'in not ve biz onu bir Sudan yarattık. Ey ve bir de bakarsın, Khasimun mu Allah'a düşman oluyor. <gülüyor> ya dün Sudan yaratılmış, annesinde şekillenmiş haberi yok. Sonra dünyaya gelmiş gözleri kapalı haberi yok bebek. Bir yaşına kadar ne olduğunu bilmiyor. Sonra ayakları yere basmaya başlayınca farlar açılıyor. Allah'a meydan okuyor. Mevla biraz müsaade ediyor sonra. Mevla fişini çekiyor, ruhu alınıyor. Habis nefsi. Akıbetini kaybediyor. İnsanların çoğu bilmezler diyor. Allah kendisini bilmeyi veya ona hakkıyla kulluğu sonsuz ahireti kazanmayı muvaffak eylesin. 41. Ya sahibey sizcin Yusuf suresi 41. ayet. Ey hapis arkadaşlarım. Burada hitap şekli de çok önemli. Ya sahibey siz. Ey hapis arkadaşlarım. Buradan da bir zerafet öğreniyoruz. Yani bir insan arkadaşına konuşurken böyle gidişi güzel cümleler değil de böyle nazik cümleler. Ya sahibey sizcin. Ey hapis arkadaşlarım. Ama احدukuma sizden biriniz o ne demişti ben efendim sıkıp şarap yapıyorum dedi sıkıyorum şarap yapıyorum Feyaskırbe hamra sen sahibine yani bulunduğun işine döneceksin ve şarabı sunacaksın içeceksin Feyaskı içirmek rabbehü sahibine yani nerede çalışıyorsan sarayda bu kişi Orada efendim servis yapıyormuş. Efendim tabii ki o zamanki bahsettiğimiz dönem Musa Aleyhisselam e, daha yok. Yakup Aleyhisselam'dan sonra Firavunlar dönemi. Bu, Yusuf Aleyhisselam o saraya giriyor ve orada efendim, uzun bir müddet yaşıyor. E, ve daha sonra kendisine Allah'ın lutfu keremiyle zindandan çıkınca yetkiler verilince orada İslam ahkamını biraz sonra kuracak. Sonsuz kudret sahibi olan Allah. Şimdi burada şunu da arz etmek istiyorum. Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında 40 yıl kadar kaldığından bahsedilir. Yusuf Aleyhisselam burada da aynı şekilde bu yine Mısır burası, yine firavunlar var. Bu firavunların sarayında kalıyor. Yani bir insan kötü bir ortamda kalması onun Kötülüğünü ortaya koymaz. Yapamıyorsun bir şey yani Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında ama değiştiremiyorsun. İşte burada anlatıyor, söylüyor fakat değiştiremiyor. Yani şimdi orada değiştiremedi diye Musa Aleyhisselam'ı suçlamak. Lut Aleyhisselam kavmine yalvardı yakardı hem de ne kadar büyük sıkıntılar çekti. Efendim Allah'ım bir başka yerde görev yapsam dedi Utandı o milletin yaptığı eşcinsel erkek erkeğe bütün menfur işler Fakat insanlar yola gelmedi 12 kişi iman etti 12 kişi hanımı iman etmedi ya Lut aleyhisselamın hanımı Nuh aleyhisselamın hanımı Nuh aleyhisselama sen dedi burada ne yapıyorsun dedi Aklını mı kaybettin çölün ortasında gemiler yapıyorsun de istiza etti Gemiye binmedi Nuh Aleyhisselam'ın hanımı kafir olarak öldü. Lut Aleyhisselam'ın hanımı kafir olarak öldü. 12 kişi Lut Aleyhisselam aldı onları. Efendim iman edenler onlar. E o kadar kişiler vesaire. Yani şimdi bir insan kötü bir ortamda yaşıyor diye ona da kötüsün demek. Yusuf Aleyhisselam Firavun'un sarayında orada yetişiyor, orada büyüyor. Ancak net olarak şunu söylememiz lazım. Kötü bir ortamda... Harama düşmeyle karşılaşınca o ortamı oradaki haramın hepsini terk ediyor. Velev ki hapis, hapis de olsa işte orada net tavrını ortaya koyuyor. Yani bir insan haram bir ortamda haramı değiştiremiyorsa kendisi o harama dönüşmeyecek, o harama düşmeyecek. Biz burada net olarak bunu görüyoruz. Ese efendim burada mesela ülkemizde şimdi faiz var, zina var, ahlaksızlıklar var. E buna haram. E değiştiremiyorsun. Değiştiremiyoruz diye e Biz bunları kabul etmiyoruz ki Bunların Allah'ın yasakladığı şeylerdir İçki, kumar, faiz, zina Müzik, gıybet, iftira Kadın erkek karışık, tokalaşmalar Vesaire e bunlar haram E haram ama bu kadar şeyler e Musa aleyhisselam da Firavun Sarayı'nda Haramları söylüyor ama millet laf anlamıyor e Lut aleyhisselam Yalvardı ümmete Şimdi meseleleri yan yana iyi getirmek Gerekir <gülüyor> e Yani Haramla karşılaşınca orada efendim o haramdan kendini içtinab etmen, kaçındırman işte Yusuf Aleyhisselam ne yaptı? Baktı ki iş geldi kapıya kadar harama düşecek. Hayır inniye hafullah Allah'tan korkarım dedi. Ya sahibe hissicin ey hapis arkadaşlarım emme ahadukuma sizden biriniz feyeski rabbe. Sen efendim kralına içki içirmeye devam edeceksin. Diğerine gelince feyuslab sen de asılacaksın. Ey asılır fetekul hutayr tekul yer et kuş min başından. Senin de şeyin bu. O zaman dedi ki yok yok dedi ben tam şöyle görmüştüm böyle görmüştüm rüyayı. Farklı anlatmaya kalkıyor. Baktı ki efendim burada idam edilecek böyle bir tevil yapıldı. Kul emir kesinleşti. Sen anlattın ben söyledim ve bu bu şekilde noktalandı. Aynen suyun üstündeki çizgiye benzetilir bu. Ne tarafa çizildiyse öyle gider. Onun için tevillere dikkat etmek lazım. Burada ayetin manasını veriyorum. 41. ayet. Kubiel emrur <gülüyor> kesinleşti. Elledifi testeftiyan. Siz sordunuz dedi. Elledi o şeyki fihi o rüya testeftiyan benden fetvasın. Yani yorumunu istediniz ya evet. İşte o yorum efendim istediğiniz rüya kesinleşti. Ya dediyseniz ben de söyledim. Teviline göre gidiyor. Acayip bir şey. Kaderi ilahi öyle cereyan ediyor. Burada şerifte ne diyecek şimdi? Hu vakun la diyor. Çünkü o oluşur diye. Leyen ru'ya ala efendim racul'in tayirin diyor. Lem tuber feiza ubiret vakaat. Yani bir kişinin üstünde kuş gibidir diyor. Tabir edilmedikçe uçar gider ama diyor tabir edilirse nasıl tabir edilirse öyle gerçekleşir diyor. Başka bir hadis-i şerifte, Ahmet bin Âmel'in Müsned'inde rivayet edilen bu hadis: Rüya ala raculin tayirin" diyor. Yani bir adamın e, başında kuş gibidir diyor. Malem tober Efendim yani o e, tevil edilmediği müddetçe "Feza ubirat vakat Evet. Te, tabiri yapıldı nasıl yapıldıysa öyle gerçekleşir. Rüya el evvel abir. Rüya ilk nasıl tabir edildi öyle kalır diyor. Ya rüya nasıl tabir öyle kalır diyor. Onun için rüyayı ehline anlatmak gerekiyor. Waqalil lediye 42. ayetteyiz. Waqalil lilezi. Yusuf aleyhisselam o kimseye dedi ki. O kimse de kim zanne ennehu najin anladı ki o kurtulacak rüya tabirinde ha bu kurtulacak o şerbet içirmeye devam edecek minuma o ikisinden kurtulacak olana dedi ki işte peygamberlerin yani anlayamadığımız şekildeki bir zelle bu hata değil tabii burada zelleye düşmesi insandan yardım istemesi Hapiste biraz daha kalmasını gerektirdi. Şimdi bunu açıklayacağız. Üzkürne'inde <gülüyor> Rabbik. Sen gittiğin zaman o kralın yanında beni anlat. Benden bahset. Yani o efendim beni buradan çıkartsın. şeytan zikra Rabbihî. O adam çıktı. Hakikaten affedildi. Orada servis yapmaya devam etti. Öbürü asıldı. Asıldıktan sonra başından kuşlar yedi. Adam hakikaten o şekilde. Meğer olay şu. Sarayda efendim bir zehirlenme hadisesi oldu O zehirlenme hadisesinde o yemek pişirildikten sonra Krallara yedirecekler O arada efendim o meşhur işte birisi ona bakıyor Bakılınca bakıyorlar ki buna zehir karıştırılmış Zehir karıştırılınca bu sefer kim karıştırdı bunu Şerbetçi mi karıştırdı, ekmekçi mi karıştırdı falan daha sonra işi bir tespit ediyorlar. Zehir ekmekten çıkıyor. Aa, demek ki bunu kim yaptı? Hapisteki o ekmekçi. Demek ki bu karıştırdı. Onu asıyorlar. Öbüründe de bir sıkıntı çıkmayınca onu da affediyorlar. Sen görevine devam et diyorlar. O kurtulan kişiye Yusuf Aleyhisselam diyor ki beni bahset. Efendim ben de bu hapisten çıkayım fuzuli burada durmayayım. Fakat insanlardan yardım istiyor. Mesela Eyyub Aleyhisselam Rabbi en nîmesen yadur. Allah'ım bana bir hastalık ilişti. Ve ente erhamur rahimin. Sen merhamet eden en merhametlisin Allah'tan şey yaptı. Mesela kimseden yardım istemedi orada. Bu zirve bir tevekkül oluyor. İşte meşhur Zekeriya Aleyhisselam ağaca sığındı. Ey ağaç beni koru dedi. Ağaç açıldı girdi. Sonra ağaca sığındığı için mevlatele madem sonundan yardım istedin ağaçta kesildi. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken Cebrail Aleyhisselam dedi "Sen de Allah'ın bir görevlisisin." dedi "Emanetela senden bir şey istemiyorum." "Kal İbrahim Aleyhisselam Hasbunallahu ve amel vekil. Allah'ı bana yeter. O ne güzel vekildir." Mevla buyurdu ki "Fensahu şeytana zikre Rabbihi. Allah'ın celle celaluhu'nun eee buradaki mukadderatı o kişi kurtulan kişi Efendim, şeytan ona unutturdu, kendi kralının yanında Yusuf Aleyhisselam'ı bir türlü zikretmedi. Feleb ise bekledi fissi cins hapiste bilasinin yedi 7 yıl, yedi yıl gibi bir müddetten bahsedilir. Mesela Eyyub Aleyhisselam bela ve musibet hastalığı yedi yıl sürdü. Yusuf Aleyhisselam'ın hapiste kalması yedi yıl sürdü. Buhtun Nassar diye büyük bir zalim vardı, onun da zulmü yedi sene sürdü. Yeryüzünde cevru zulmeden zalimlerin zulmü yedi sene e, sürer. Şimdi mesela Orta Doğu'da bir zulüm var Beşşar vesaire. İnşallah biter de yedi seneyi doldurdular çünkü. Allah Celle Celaluhu zulümden mazlumlara bir çıkış nasip etsin. Şimdi bu konuyla alakalı Mevla Teala ya Yusuf sen seni kardeşlerin öldürmek istediklerinde ne yaptın? Sana sığındım ya Rab. E ben seni korudun Ya Rab. Peki seni kuyuya attıklarında sana sığındım. Peki ne oldu? Cebrail Aleyhisselam'ı imdada gönderdin. Oradaki bir kaya çıktı. Oraya sığındı ve Yusuf Aleyhisselam kurtuldu. Kurtuldum Ya Rab. E peki kadın sana musallat olunca sana sığındım Ya Rab. E ne oldu? Festecavela. Mevla onun duasını kabul etti. E ben seni korudum mu? Korudun Ya Rab. Peki sen hapisteyken... Niye kendin gibi bir insana sığındın? Efendim benden bahset de beni bu hapisten kurtarsın dedi. Niye insandan yardım istedin? Şimdi bu bizim beşer aklımızla anlayacağımız bir iş değil. Peygamberler direkt Allah'ın muhatabı oldukları için Allah Celle Celaluhu'ndan direkt istemeleri yani vahyem maddu ma mazhardırlar. Evet İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu uzun uzun anlatır. Yani o peygamberlere tevekküldeki bir makamdır. Biz isteyeceğiz. Allah'ım sağlık, sıhhat ver, nimet ver, lütuf ver, ikram ver vesaire. Ama Eyyub Aleyhisselam'a bakıyoruz. Rabbi Allah'ım enni ben mesen yallur hastalık ilişti. Ve en terhamurrahim sen merhamet en merhamet istin. Yani sana demiyorum ki bana hastalıktan iyilik ver. Sen nasıl uygun görüyorsan ben ona razıyım. Bu tevekkülün bir zirvesi biz beşer olarak insan olarak... Bunu anlamamız bir hayli iş. Peygamberlere mahsustur bu. Şimdi burada e, bu böyle bir incelikler bahsedilir. 7 sene daha hapiste kalması yani Yusuf aleyhisselamın hapiste kalma müddetinin 7 sene olduğunu görüyoruz. Allah'u alem. Allah her şeyin en doğrusunu bilir. 43. ayeti kerime Yusuf suresi. Kale. Ve kâlel-melik kral dedi ki 7 tane Besili inek görüyorum. Ye kuluhunle yiyorlar sebun 7. Aycafun zayıf, çelimsiz inekleri yiyor. Ve sabu sümbulatın 7 tane başak, kudr yeşefendim yeşil ve uharu diğerleri yahifat kuru. Yani 7 tane yeşil başak, 7 tane kuru başak. 7 tane böyle semiz inek görüyorum, 7 tane zayıf inek. O semiz inekler yani semiz besili. Böyle ne derler ona? Besili inekler. Efendim zayıf inekleri yiyor gördüm bir de yeşil başak yani buğday bir de kuru başaklar yahyehelmele ey onun etrafında böyle rüya tabircileri vardı ee, mevla her bir peygamberi kendi dönemindeki duruma göre Musa Aleyhisselam malum o dönemde sihir vesaire İsa Aleyhisselam döneminde tıp ilerlemişti ölüleri diriltiyordu vesaire yahyehelmele ey çevremdekiler eftuni bana Bildirin fi rüya bu rüya inkuntum li rüya tabirsiz rüya tabircisini iseniz onlar rüya tabirini çok iyi bilirlerdi. Rüya tabirlerini bilirlerdi böyle. Şimdi Yusuf Aleyhisselam onlara tek tek anlatacak. Bu konu gelecek şimdi. Galu <gülüyor> dediler ki eda su ehlam. Bu karışık bir rüya. Yani bu rüya ehlem hulum yani düş. Yani düşümde gördüm diyorlar ya rüya. Bu karışık bir rüya ve manahnu biz bir tevil böyle karışık rüyaları bir alim bilemeyi bilemedik. Bilemedik dediler yani biz bilemey bilemiyoruz bunu. Bu karışık geldi bize çözemedik bunu. Halbuki mesela Yusuf Aleyhisselam şimdi bunun tevilini yapacak. Ancak önceden hemen söyleyeyim kolay anlaşılsın diye Yusuf aleyhisselam onlara dedi ki peki sizin tabirinizde böyle besili inek bereket değil mi? Evet besili inek olursa bol süt verir bol efendim yağ olur. He, işte bu nisan nimete kavuşması değil mi? Evet işte bak 7 tane efendim, besili inek olmuş o da seneye delalet eder. Dedi seneyi bulamadık dediler ya seneyi bulamadık vesaire. Şimdi onları tek tek ta tabirini yapacak. Ee, sonra ve kalellezi. Bir adılasu ahlam ve bi 44 güncağıt okuduk 45. Ve Allah şimdi Yusuf aleyhisselamla beraber hapiste olan beni dışarı çıkınca anlat dediği şeytan unutturduğuna aklı başına geldi ve Allah o kimse Neca kurtulmuştu? Minimum o iki Yusuf aleyhisselamla hapiste olan arkadaşlardan o dekere hatırladı. Bade ümmetin uzun bir müddet geçti işte yedi sene ha dedi ben size bunun izahını dedi bu rüya tabirini efendim haber verebilirim dedi beni gönderin hapse o zindana beni gönderin efendim müsaade edilsin orada Yusuf var Yusuf bizim rüyalarımızı tabir ediyordu hatta bizim rüyamızı tabir etti sen serbest kalacaksın ben serbestim dedi arkadaşın asılacak dedi aynısı da oldu dedi o zaman ne duruyorsun tiz hemen gönderdiler onu ve 46. ayet ''Yusuf, ey Yusuf, eyyühe Sıddık, ey arkadaşım'' dedi. ''Ey arkadaşım'' hitaba bakınız. Yani e, bunlar bahsettiğimiz 5000 yıl geriye gider. O zamanki insanların birbirlerine hitap çekti. ''Ey arkadaşım, ey dostum Yusuf'' ''Eftina bilgi ver fi seb'i bakaratin siman'' ''Yedi tane besili inek ye ekuluhunle yiyor sebo ve zayıf inekleri'' Yani besili yedi tane inek zayıf inek yiyor. Acayip. Vesebu sünbülatin yedi tane buğday başağı hudur yeşil. Ve ukaru yedi tanesi de yabiset kuru. Lealli erci'u dönerim ilenler, insanlara. ya ya'lemun onlara efendim öğretirim bildiririm de bu iş çözülür. Böyle bir kral rüya gördü. Kale. Yusuf aleyhisselam. Şimdi burada mesele. Tabi Kur'an-ı Kerim olayları böyle sırayla takip etmiyor. Kur'an'ın bir usubudur bu. Tekrar başa alacak. Ancak hemen söyleyeyim. Yusuf Aleyhisselam hapisten hemen çıkmadı. Dedi ki beni hapiste niye attınız? Önce onu çözün ondan sonra çıkacağım dedi. O mesele arada efendim gelecek. Fakat şimdi ta tabirini yapıyor. Ondan sonra tekrar oraya dönecek. Ve olayı çözdükten sonra, suçsuzluğu ispatlandıktan sonra Yusuf Aleyhisselam dışarı çıkacak. Devam edecek bu konular. Kim tevilini yapıyor? Oradakilere dedi ki siz e, ineklerin bereket olduğunu bilmiyor musunuz? Biliyoruz. E peki e, burada yedi tane inek vardı. E, yedi sene bolluk demektir dedi. Biz onu çözemedik dediler. Ondan sonra dedi güneş ay bilmiyor musunuz? Biliyoruz işte güneş baba demek. Ay anne demek. Efendim öyle değil mi? Öyle işte annem ve babam bana kavuşacak. Daha sonra güneş ve ay kendisine secde ettiği vesaire çıkacak. Onlara da kavuşacağını. Rüyalarda neler var ve incelikler var. Meşhur işte eee yani bu Sultan Sultan Ahmet bir rüya görüyor. Macar kralıyla güreş yapıyor. Güreşte Macar kralı onu yere yatırıyor. Sırt üstü yere yatırınca eyvah diyor ben bu savaşı kaybedeceğim. Rüya tabirleri vesaire geliyorlar eee Azma Müddet Hazretlerine. Azma Müddet daha efem elçiler gelmeden o rüya tabirini yazmış hemen onlar gelir gelmez buyurun diyor sizin aradığınız padişahımızın beklediği şey budur diyor. Şaşırıyorlar. Saraya gidince efendim rüya tabiri önemli değil. Mesele çok enteresan. Ne? Biz daha sizin fermanınızı bildiriniz vermeden ben, o bize bunu verdi. Daha heyecandan açılıyor bir bakıyor ki sen Macar kralıyız. Güreş yaptın. Evet o seni sırt üstü yere vurdu. Evet sırt. Kuvvettir sırtımı dayadım dedi. Sırt kuvveti toprak da bir kuvvettir. İki kuvvet bir araya geldi. Savaşı kazandınız git dedi. Tez bu savaşı yap. Hakikaten savaşa girildi kazanıldı. Rüyalar. Neler var bu meselelerde? Şimdi burada dedi ki e, onlara söylettirdi bunları. Dedi bu bereket değil mi? Bereket. Heh. Onun üzerine tezreûne ziraat yapacaksınız. Seb'a sinine yedi senede eba. Yani adetin üzerine. Efendim bolca ziratınızı yapın. Ve me hasettum hasat yaptınız fezeruhu efendi fi sümbulihin yani o sümbülünü illa kellemin çok azını çok azını yiyin gerisini de kenara efendim mimma tekulun yani yediklerinizden çok azı hariç gerisini kenara biriktirin. Onları Efendim tekrar tekrar ziraatınızı yapın 7 sene boyunca sümme sonra 48. ayet. Bu 7 yıl bittikten sonra şiddetli yıl o 7 tane bolluk yani bu efendim besili inek 7 tane zayıf ineyi yiyor. Ondan sonra şiddetli dönemler gelecek yeekul ne yiyecekler ma kaddemtum lehunne oraya biriktirdiğiniz o 7 yıl boyunca işte dünya ekonomisi bu. Mevla bolluk verir o bollukta imkanına göre ayarlayacaksın darlık olabilir. Böyledir barajlar gibi kışın yağmurla dolar yazın efendim baraj suyunu kullanır vesaire. Yani he bolluk olursa bu sefer üretim taşar nereye? Yani bir bolluk olur bir darlık olur. İlahi bir dengedir bu. Bu Kur'an-ı Kerim'de böyle farklı bir misalle anlatılmış. Dünya dengesi bolluk ve darlık olur böyle şeyler bakarsın bazen bolluk oluyor hep olsa taşar bu sefer e su iyidir ama çok fazla su olursa barajdan taşar bütün ovaları sel alır gider ilahi bir denge Sümeyeti minbadidelikese bonşidadun ye ma leun oraya biriktirdiklerinizi yersiniz illa kalilen azını imma tohsinun efendim sakla sakladınız sakladıklarınız çünkü onlarla da tekrar eee devam edeceksiniz. 7 7 14 oldu. Sünne sonra yi eti minbadizalik. 14'ü doldurduktan sonra amun bir yıl gelir ki fihi orada yuğa sunnas bu bereketli yağmurlar yağar ve fihi oralarda da yasirun zeytinlerinizi üzümlerinizi sıkarsınız. Orada zeytinyağı çıkartırsınız, üzüm suyu çıkartırsınız. Hayatınızı böyle devam edersiniz. Ve qale'l bihi Melik dedi ki o delikanlığı yanıma getirin dedi Yusuf aleyhisselamın hapisten çıkış meselesi inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz Allah Celle Celaluhu Yusuf aleyhisselam gibi iffetli vakarlı Şimdi ecdat diyor ki insanoğlu peygamberler bizim için örnektir Eyyub aleyhisselam hastalanıyor nasıl sabrediyor Süleyman Aleyhisselam zenginleşiyor, o zenginliğini nasıl kontrol ediyor? İnsanoğlu dışarı çıkınca iki bayan, iki hanım şekliyle karşılaşırsınız. Bir, Musa Aleyhisselam'ın kızları gibi, o kızlar ifet ve vakarla efendim, istihya ediyorlardı. Musa Aleyhisselam dedi ki, siz geriden yürüyün, bana yolu tarif edin dedi. Efendim, edep ve vakarları. Ne oldu? Onlar edep ettiler. Musa Aleyhisselam da o edep ve vakar ile hareket etti ve Musa Aleyhisselam Şuayb Aleyhisselam e, gibi bir peygambere damat oldu ve o kızlar da edep ve vakarından Musa Aleyhisselam gibi peygamberin eşi oldular. İkincisi efendim Züleyha Yusuf Aleyhisselam'a efendim musallat olmak istedi. Zina edelim dedi. Ama burada ne yaptı? Birincisinde Musa Aleyhisselam edebini gösterdi. Öbür tarafta vakarını takındı. İkincisinde Züleyha annemiz, Yusuf aleyhisselamı annemiz diyorum. Daha sonra çünkü Müslüman oldu vesaire evlenecekler. E şimdi orada ne oldu? Yusuf aleyhisselam kendini tuttu ve onun iffetini korumuş oldu. İffetini koruduktan sonra da Mevla Celle Celalü meşru olarak evlilik oldu. ha Burada birçok söylenecek söz var. Yani orada haram ile işi berbat edebilirlerdi ama edilmedi. İşte peygamberlerin örnekliği bu. Onun için biz... Helal kazanmaya, helalinden yuvalar kurmaya ve bu peygamberleri biz hayatımızın her anında örnek alma yolunda gayret içerisinde olacağız. 50. ayetten devam ediyoruz. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyle Alel Vehhabbel Hamdillahi lihaza ve ma kunna linetedi levla Allah Resulina, ve ve ve rızana nail elimizi ayağımızı gözümüzü kulağımızı haramlardan günahlardan fıskı fujurlardan muhafaza eyle ilahiyya rabbel kulunda görmek istediğin kemaleti asaleti, izzeti vakarı iffeti adaleti cümlemize nasib eyle ahir ve akıbetimizi hayredip son nefeste eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulu diyerek huzuruna varmaya muvaffak öyle. Takabbal minna bi hurmeti el Fatiha. Allah